Muhterem Hocam biliyorsunuz ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri gayrimüvekket. Sünnet buna mukabil izleyicimiz şöyle diyor. İkindi ve yatsının ilk sünnetini bazen iki rekat bazen de hiç kılmamakta sünnet olarak sayılabilir mi? Yani gayrimüvekket sünnet Resulullah Aleyhisselam'ın çoğunlukla kılmadığı sünnetlere verilen isimdir. Yani çoğunlukla deniyor. Dolayısıyla... Mesela mecbur kaldınız, vaktiniz yoktu veya vardı. Hı hı. E, yahut camiye gittiniz, e, cemaat sünnete başlamış. E, kıyama kalkılacak, yani farz namaza kalkılacak bir pozisyon varsa ne yapıyoruz? İki rekat selam verip efendim e, ikindi namazını yahut yası namazını kılıyoruz. Daha sonra bunu kaza etmek... Yahut dörtlemek gerekir mi? Hayır. Zaten ikindiden sonra nafile namaz kılmanız gerekmiyor. İsterseniz yatsıdan sonra o kılmadığınız iki rekatı isterseniz mecbur değilsiniz sonradan kılabilirsiniz. Çünkü bu gayrimüvekket sünnetler 2 artı 2'dir. Dikkat edilirse orada biz sali Barik dualarını okuyoruz evet. değil mi? Zaten Şafii mezhebinde bu iki rekat, iki artı iki olarak kılınır. Hanefi de dört olarak kılınır ama arada Salli Barik'te okunuyor. E bu namazlar zaman zaman kılınmadığında sünnete muhalefet edilmiş olmaz. E ama kılmanız faydalidir. E zira e ibadettir. Cenab-ı Hak yaptığınız ibadete karşılık size ne imkan sağlayacak mükafat verecek